Kardeşlerim, muazzez müminler. Hakikat sadece Kur'an'a hakimde. Ve bil hakki anzennahu ve bil nazel. İnsanlığın tek saadeti, tek selameti bunun tek şekli, tek sureti var. O sadece Kur'an'a hakimde. İşte Kur'an-ı Hakim onu getirdi insanlığa. Efendimiz Ali ve vesselam o hakikati tebliğ etti. Bütün yüreklere Allah'ın kelamını o saadet şeklini ulaştırdılar. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huwa şifao ve rahmetul lil mu'minin. Kur'an-ı bütün mümin yürekleri için şifadır, rahmettir. Bunun için indirilmiştir. Cemiyetiniz için Kur'an-ı tek saadet şeklidir. İçtimai hayatınız için tek sade şekli Kur'an'dır. Ticari hayatınız, yani sizi var eden, sizi çepeçevre kuşatan dünyanızın kurtuluşu sadece ve sadece Kur'an'a hakimdedir. Size öyle bir ufuk, size öyle bir dünya işaret eder ki bir tarafta size şufi fî menâkibîhâ buyurur ve külû min rızkî. Yeryüzünde yürüyeceksiniz çalışacaksınız. Sabahtan akşama kadar belki gecenin şu saatine kadar rızkınızı temin edeceksiniz. Alacaksınız, kardeşlerinizle de paylaşacaksınız. Fakat karşı tarafta diğer ufukta size Kur'an-ı Hakim. Ya eyhullezina amenu, izanudiya lis salati ila Fabrikayı kurdunuz. Orada dumanlar yükseliyor. Karşı tarafta da camiyi yapacaksınız Onun minaresinden de Allahu Ekber sesleri yükselecek Bir tarafta fabrika bacaları Diğer tarafta minareler İkisi birlikte semaya yükselirse Ancak o zaman sizin cemiyetinize Sizin dünyanıza saadet ve selamet gelebilir İşte fabrika bacaları dumanlar Şu kadar saat onun içinde çalıştınız karşı yükseklikte minarede şimdi Allahu ekber Allahu ekber. Sizi başka bir saadete davet ediyor camiye. Fe'sau ila zikrillah. Dünya için yürüyecektiniz. Şimdi Allah yolunda ezanı Muhammediye icabet yolunda koşacaksınız. Ticareti, dünyayı, fabrikayı olduğunuz yerde bırakıp olduğu yerde bırakıp ben geldim ya Rabbi huzuruna deyip namaz safında allah Ekber diyeceksiniz. Kardeşlerim ailede problem varsa aileye tek saadet şeklini Kur'an-ı Hakim getirdi. Abdullah bin Ömer'i, Abdullah bin Abbas'ı, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum onları en salih babaların, en salih çocukları yapan onlara zühdü, onlara takvayı, onlara babalarına karşı edeple muamele etmeyi Kur'an Hakim öğretti. Eğer birileri devlet malına, millet malına elini uzatıyor, yetimin malını talan ediyor, sağlıyorsa, gasp ediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, iktisadi, siyasi, istimai alandaki bu fesadı sadece insanlar Kur'an'ı Hakim'le önleyebilirler. Öyle diyor Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Necaşi'nin huzurunda Söyle diyor Necaşi peygamberle Hazreti Muhammed'le sizin dünyanızda neler değişti Biz Hazreti Muhammed'i tanımadan içimizde güçlüler var Onlar giderler yetimlerin onlar giderler zavallıların biçarelerin sofralarından ekmeği alırlar gasp eder, millet malına, devlet malına elimizi uzatırdık. Fakat onları Kur'an Hakim oradan aldı. İnsanlığın bir daha göremeyeceği, yeryüzünün, beşeriyetin, kurtuluşu arzuladığı zaman her defasında işte onlara dönün dediği o sahabe kadrosunu, sahabe neslini kuran Hakim etti. Onlar kuran Hakim'in ufkunda hayat buldular kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakime onun dünyasına çağırdı. Ve nüzziru minel Kur'ani ma huwa şifao ve rahmetul lil mu'minin ve la yziduz zalimina illa hasara. Fakat zalimler, bağiler, tağiler, onlar sizin evinize baktılar, kızınıza baktılar, oğlunuza baktılar, cemiyetinize baktılar. Akşam dükkanınızı kapatıp eve dönerken kazandığınızın bir kısmını sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına Fakirlerin, yetimlerin, dul kadınlarının evine bıraktığınızı gördüler, hasat ettiler, sizin aranıza fitneyi fesadı ekebilmek için uğraştılar Yani kuran Hakim size rahmet Kur'an-ı Hakim size şifa oldu, cemiyetinize hayat verdi fakat onlar sizin bu hayatınızı, sizin bu dünyanızı haset ettiklerinden dolayı aranıza fitneyi fesadı ekebilmek için, kardeşi kardeşe düşman yapabilmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapma gayreti içerisine girdiler, ona savruldular, ona sürüklendiler. Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an-ı Hakim'e, asabın dünyasında Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman, kelam-ı kadim onların ruh dünyasından bize diyor ki, eğer yeryüzünde bir şey oluyorsa Allah'ın emriyle oluyor. Kün feyekun, ol diyor, oluyor. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Yani siz bir yerde bir Kur'an kursu yaptıysanız, bir yerde bir okul yaptıysanız, bir yerde bir cami inşa ettiyseniz, onun dernek başkanıysanız, orada hadif, orada vaiz, orada imamsanız, eğer oraya insanlar geliyor, kardeşlerimiz geliyorsa, bilin ki bu sizin himmetinizle değil, Allah'ın rahmetiyledir, O'nun merhametiyledir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا en يَشَاءَ Allah. Allah dilemeden yeryüzünde yaprak bile sallanmaz. O halde siz bir noktaya gelebilirsiniz. Şu kadar öğrenciniz, şu kadar Kur'an mektebiniz, caminizde şu kadar cemaatiniz var. Bütün bunları kendi namınıza kabul ederseniz, birileri sizi tenkit ettiği zaman bunu şahsınız namına kabul eder, kardeşinize sebbederseniz, kahrederseniz, o nimeti veren Allah Azze ve Celle Kur'an bereketine size rahmet eden Allah Azze ve Celle Bir an bakarsınız ki Elinizdeki bütün nimetler zail oldular Kayboldular, yok oldular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onun için her durumda Her şart altında asabına kardeşliği terkin ediyorlar Kucaklaşın diyorlar Rahm ile bakın birbirinize Merhamet edin Kahve içerken kardeşlik muhabbetliği yapmak kolaydır, kardeşlik üzerine konuşmak kolaydır, bir kardeşiniz belki gayri ihtiyari olarak ayağınıza bastığında, evinizin camını kırdığında, malınıza zarar verdiğinde ya da sizin caminize, cemaatinize kardeşinizin zarar verdiğini düşündüğünüz zaman o zaman kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabiliyorsanız işte o zaman büyük Müslümansınız Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu duruşu bu istikameti değil ümmetine kafirlere karşı bile zaman zaman göstermiştir وَإِنْكَادُوا لَيَسَّفِزُّونَكَ مِنَ li لِيْخِرِجُوكَ minha. Onlar sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den çıkarmak istiyorlar Peygambere sövüyorlar, peygambere hakaret ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunlar benim dünyama, bunlar benim iman ve İslam meşrebime, menhecime engel oluyorlar diye ellerini kaldırıp onlara kahretmiyor. Onlara beddua etmiyor da Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin bu barikatını aşabilmek için اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ <Sessizlik> الْفَجِرِ Zevalden gecenin karanlığın çöküşüne kadar Öğlede, ikindide, akşamda, yatsıda Rabbinin huzuruna çık Allahu Ekber'de. Namazla aş, dua ile aş. Dua ile geç bu gulyabani mevzilerini. Ve Kur'an el-Fecr. Sabah namazı ben geldim ya Rabbi sıkıntılarım var. Cemaatime dair, komşuma dair, arkadaşlarıma dair, müşterilerime dair aşamadığım sıkıntılar var. Senin huzuruna geldiğim namaz sonrası dua edecek. Bütün sıkıntıları, bütün engelleri izale ile ya Rabbi diye. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a müşriklerin engellerini bile bu şekilde aşmayı Kur'an-ı telkin ediyor. Kardeşlerim, eğer biz esnafsak, esnaflığımızı, öğretmensek öğretmenliğimizi Doktor Sa tabti hocaysak hocalığımızı Eğer Allah yoluna hizmet ediyorsak hizmetimizi şahsileştirir kardeşlerimize kahredersek kardeşlerimize hakaret edersek on nimetin sahibi bir anda on nimetin elinden alınmamıza hükmedebilir Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki veleyin şine de he nevillediğinaleyik Eğer biz dilesek sana vahyettiğimizi bir anda elinden alıp götürebiliriz. İlla rahmeten min rabbik. Eğer kuran Hakim Mekke'de, Eğer kuran Hakim Ceziretul Arab'da devam ediyorsa, Bil ki ya Muhammed Allah'ın rahmetiyledir. Eğer kuran Hakim Ceziretul Arab'da, Allah Resulü'nün yaşadığı bir dünyada, Allah'ın rahmetiyle devam ediyorsa, Peki ya bizim dünyamızda? Eğer kardeşlerim, Küçücük kız çocukları Ellerine Kur'an-ı Hakimi alıyorlar Başlarında örtüleri İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına gidiyorlarsa Bilin ki bizim başarımız değil Allah'ın rahmetiyledir Eğer siz bu camiye geliyorsanız Bu hatiplerin, bu imamların değil Onların başarısı değil Allah'ın rahmetiyledir Hani bir zamanlar Ezan-ı Muhammed'i bu topraklara ebediyen Garip kalacak, ezan gurbete düşecek diye bu millet ağladığı zamanlar, ağladığı yıllar, Anadolu'nun dağ köylerinde alimler, kariler, kuralar çıkıp da ''Ey milleti İslam, ye'se düşmeyiniz.'' ''İnna nehnu nezzennezzikre ve inna lehu lehâfidhun.'' Zikri indiren Kur'an'ın sahibi teminat ediyor. Her durumda, her şartta o kitabını koruyacak dediği zamanlar o dağ köylerindeki alimler değil Kur'an'ın bir kıraatini, bir şeklini size unzilal Kur'anu ala seb'ati ahrufin 7 kıraatiyle Allah'ın inayetiyle Kur'an'ı okutmaya kadiriz diyen alimleri gönderen İlla rahmeten min rabbi Rabbimizin rahmeti O'nun ülfeti O'nun ihsanı değil midir? O halde kardeşlerim Efendimizin ufkuna bakmalı Kardeşimiz ayağımıza bastığı zaman Komşumuz camımıza taş attığı zaman O zaman kardeşliğin hakkını hukukunu koruyabiliyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Bütün varlığımızla da tahakkuk etti demektir Bediüzzaman Hazretleri Kardeşlik Risalesi'nde buyuruyor ki, Bir gemidesiniz ya da bir hanenin içerisinde. O hanede sizinle birlikte dokuz tane masum bir tane cani var. Eğer birisi bir tane cani o geminin ya da evin içinde diye geminizi batırmak ister ya da evinizi yakmak isterse, ona, bed, ona kahredersiniz, yerden semaya doğru onun zulmünü kâinatın sahibine ulaştırır arz edersiniz. Ya da tersi olsun, bir gemi var, geminin içerisinde dokuz zalim, bir tane masum var. Eğer bir tane masum varsa, o bir masumun hatırına yine o gemiyi batırma hakkınız yok. İnsan da diyor, Allah'ın bir gemisi hükmündedir, bedeninde insan... Şu kadar masum sıfatlar taşır, imanı taşır, İslamı taşır, komşuluğun hakkını, esnaflığın hukukunu taşır. Eğer bir tane sıfatına kahrediyorsanız, bir tane sıfatına karşı sizin adavetiniz varsa, yirmi tane masum sıfatını görmüyor, bir tane sıfatından dolayı ona kahrediyor, beddua ediyorsanız, o gemiyi batırmak ne kadar büyük zulümse, 20 tane masum sıfatını görmediğiniz kardeşinize, komşunuza, zaman zaman sizinle aynı safta duran Müslümana kahretmeniz, beddua etmeniz işte o kadar büyük zulümdür. Kardeşlerim, o anlarda dua edebilmek, işte o anlarda kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabilmek. Kainatın sahibi buyuruyor ki وَاطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا ve فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رَيْحُكُمْ وَاسْبِرُوا Allah'a Resulüne, kayıtsız şartsız ittiba ediniz, itaat ediniz. Eğer aksi bir istikamete giderseniz, o istikamet size korku getirecek, nefret getirecek, düşmanlarınızı sevindireceksiniz. ''Dağılacaksınız, devletiniz gidecek.'' Okullarınız, imam hatipleriniz, Kur'an kurslarınız, küçücük yavrularınız, hani o en soğuk kışları hatırlayın, en soğuk mevsimleri hatırlayın. Kur'an-ı Hakimi okumanın bile yasak olduğu o kış mevsimleri, o zemherileri aşıp da sizi bugünlere getiren Allah'ın üzerindeki ihsanını, rahmetini hatırlayın. Kardeşinize, kardeşliğin hak ve hukuku adına bakınız. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki kardeşlerim, Eğer bu okullara şükrederseniz, yani orada öğretmensiniz, küçücük yavrular geliyor, onlara tesettürü Kur'an'ın emrettiği gibi anlatırsanız, sizler çocuklarınızı o okullara gönderirseniz ya da çocuklarınız yok ama o okulların hatırına Müslümanlara dua ederseniz Allah nimetini artırır. Fakat le'in kefertun, nankör olursanız bütün bunları görmezseniz elinizin tersiyle bütün yapılanları iman adına İslam adına elinizin tersiyle iterseniz Unutmayın ki Allah'ın azabı şiddetlidir Allah'ın azabının dünyada şiddetli olması demek Cenab-ı Hak verdiği bütün nimetleri bir andan elinizden alınabilir Bir bakarsınız ki bir karanlığın içine girdiniz ne sağdan ezan sesi ne soldan Kur'an-ı Hakim nidaları geliyor Bir karanlığın bir zemeheri kuşunun içine savrulabilirsiniz o halde Kur'an-ı Hakîm'in sizi davet ettiği dünyaya bakınız. Kur'an size rahmet, Kur'an size şifa. Ama kafirler, zalimler onun rahmet olmasına, şifa olmasına haset edecekler. Aranıza fitneyi, aranıza fesadı ekecekler. Kur'an'a bakın, kardeşliğin ufkunda yürüyün. Ebu Süleyman diyor ki kardeşlerim, لَيْمْكَانَ dünya. Le imkaneti dünya, er dünya fi lukmetin vahide, tek bir lokma olsa dünya, tek bir lokma olsa, bir kardeşim de benim yanıma gelse aç olsa, tereddüt etmeden o dünyayı kardeşimin ağzına koyabilirim. Geride bir şey kalmadı, bütün dünya tek bir lokma. Kardeşiniz yanınıza geliyor ve tereddüt etmeden Müslümanın ağzına koyabiliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu kardeşliği öğretti. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden birisiyle bir gün çarşıya gittim. O mal alacak, onun alacağı mal adına ben pazarlık yapıyorum. Pazarlık yaptık, 30 liraya malı düşürdük. Satıcı malı bize 30'a veriyor ki benimle veren benimle birlikte çarşıya gelen Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi itiraz ettiler. Olmaz dediler. Bu malı 30'a alamam. Bana bu malı 40'a satacaksın. Satıcı hayreti içerisinde dedi ki nasıl olur? Yani ben sana bu malı senin menfaatin olacak şekilde veriyorum. Sense daha pahalısını istiyorsun. Müşteri diyor ki Allah Resulünün öğrencisi ben bir tarih bunu kırka almıştım. Peki kırka vereyim diyor. Sonra aklına başka bir hadise geliyor. Diyor ki ben falan tarih bunu 50'ye almıştım. Bana bunu elliye vereceksin. Peki neden ben senin menfaatine olanı da düşünüyorum. Sana kırka veriyorum sen elliden almak istiyorsun.'' Diyor ki bir gün Allah Resulü'nün huzurundaydık. Buyurdular ki: La yu'munu ahedukum, hatta yuhibbeli akihi, ma yuhibbuli nefsi. Sizden birisi kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe, kamil manada Müslüman olamaz. Ben diyorum ki bu mal benim olsa bunu el diye satabilirim. O halde kendim için satıcı olduğumda bu mal 50 lira yapar diyorsam senden bunu 30'a 40'a alamam çünkü ben Hz. Muhammed'in öğrencisiyim düşünün camilerimizi düşünün esnaflığımızı düşünün hizmet anlayışımızı bir de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini İlla rahmeten min rabbi eğer bu camilerde ezan Muhammedi varsa buralarda hatipler, oralarda imamlar, oralarda vaizler Konuşuyorlarsa sizler buradaysanız bu ne şunun ne benim ne onun başarısı her şey Allah'ın rahmeti kardeşlerim o bize rahmet ediyor o merhamet ediyor o merhameti istiyoruz ya Rabbi.